Zülfikar Mecması Bu mecmua büyük bir bahçedir. Her adam her meselesini, her meyvesini elde edemez. Ne kadar bilse kârdır. Baştaki kısımdan ehl-i ilim ve ahirki kısımlardan herkes ham istifade edebilir. Bütününü bilemedim diye vazgeçme, tekrar ile oku. Elde Kur'an gibi bir mucize-i varken, başka durhan hanı aramak aklıma zâip görünür. Elde Kur'an gibi bir mürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklıklı gelir. Nur şakitleri namına dediği zaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in şeyin illa yüzebbühü bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben şimdi zehrin şiddetli hastalığı sebebiyle, hem kimseyle görüşmediğimden, yalnız bulunduğumdan, Zülfikar Mecmuası'nın tasihini tamam yapamıyorum. Bir tek müsa, mukabelesiz tasihi ise, 20 sene evvelki te'lif zamanına gayet kuvvetli bir kuvve-i hafıza ile girmek lazım geliyor ki, tam tasih edesin. Halbuki bu hastalıkta kuvve-i hafızam sönmüş hükmündedir. Fakat ben şimdi baktım ki, hatsiz şükür olsun, manayı bozacak ehemmiyetli yanlışlar pek az gördüm. Onun için mühim yanlışlar görsem, bir listecik size gönderilecek. Bu fıkranı müshaların başında yazılsa münasip olur. İnşallah bir zaman Nur'un kahramanları hem benim yanlışlarını hem müstensihlerin sehirlerini tam tasih edecekler. Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Denizli hem Ankara mahkemeleri ve ehli hukufu Vukufu sonra hem beraetimize hem Umum Risale-i Nur eczalarını bana teslime kan karar vermelerine dinaen bana verilen Risale-i Nur'dan zülfikarı mucizak ve Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela madem Risale-i Nur makine ile taammum etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i okuyan mektepler. Ve saniye, Risale-i Nur'un makine ile ve şimdi umumi bir intibahla ve merkezdeki ehl-i hukufun takdiriyle dairesi tam genişlemesinden her nevi ehli ilim dikkatle bakacaklar. Onların içlerinde ağlar taraftarı ve enaniyetli ve müşkil pesent ve tenkitçi kısımları itirazı çalışacaklar. Şimdi sizler üç esası onlara karşı bir cevap yaparsınız. Birinci esas... Şimdi insanlarda kim var ki kusuru bulunmasın. Madem hasenat eğer seyyat-ı ise affedilir. Elbette bu kadar ağır şerait altında, göz önünde, bu fevkalade hizmet-i imaniye ile yüz binlerce biçareleri şüphelerden kurtarmak öyle bir hasenedir ki binler kusuratı affedilir. İkinci esas, dersiniz ki, kardeşimiz Said yarım ümmi, yazısı noksan, çabuk yazamıyor. Bu 20 sene gurbette ekser müzevi ve tecrif içinde durmaya mecbur olmasıyla elbette bazı sehirler ve kusurlar bulunabilir. Hatta 2-3 gün içinde yalnız 12 saatte telif edilen zehirsiz Mucizat-ı Ahmediye'nin ahirinde demiş Habislerin ve navilerin beyanında katan varsa has rica ediyorum diye ilan ettiği halde müstensilerin sehirleri müstesna olarak şimdiye kadar yalnız 16-61 Bu iki rakamda elif sehven takdim edilip 16-61'e çevrildiğini bir Amerikalı misyoner İncili i Yuhanna'da göstermiş. Hem ehemmiyetli sebeplere binaen bir kısım risaleler çok süratle yazılmış. Hatta 10 dakikada ve 1 saatte ve 6 saatte ehemmiyetli risaleler hatta katiplerin tasdakiyle 3-4 gün zarfında zehirsiz mucizat-ı Kur'aniye 24 saatte teyif edilmiş. Elbette bazı sehirler bulunabilir ve hiçbir cihetle kusur sayılmaz. Hem müstensilerin çok arabi okumadıklarından onların dahi sehirleri bulunur ve müellikleri ısrar edilir. Çünkü bütün müshaları o görmüyor ve bütününü kendisi tahsih etmek kabil değildir. Madem şimdi ehli ilim ve hocalar daireye giriyorlar bu büyük hayırlı tahsihe yardım etmek onlara bir borçlu. Üçüncü esas, Muhteriz ve diyebilirler ve derler ki, Risale-i Nur'da nurların kerametinden ve fevkaladeliğinden ve pek çok kıymetlarlığından bahseden çok fıkralar var. Bir insan faziretini izhar etse bir gösteriş olur, makbul değil diye tenkit ettikleri zaman dersiniz ki, Ankara ehli i Bukufu'nun bu noktadaki hafif ve tasdikkarane tenkitlerine karşı Said'in verdiği ...ve onlar dahi kabul ettikleri cevabın hülasası şudur. Risale-i Nur muhafazasına çalıştığı hakikata bu memleket ve alemi İslam çok alakadar... ...ve muhtaç olmasından bir biçare elifine binler yardımcı ve katipler... ...ve resmi teşvikler ve muavenetler lazım olduğu halde... ...bilakis gayet insafsızca aleyhinde propagandalara... ...ve kardeşlerinin kuvve-i maneviyelerini kıracak zalimane tedbirlere karşı... Risale-i nurun kıymetini ve kerametlerini beyan etmek vaciptir ve azemdir. Bir tek aciz adam binlerle zalimlerin maddi hücumlarına karşı zayıf arkadaşlarını kaçmaktan kurtarmak niyetiyle keramatı ilahiyeyi ve inayatı rabbaniyi isaret etmek değil bir kusur, belki büyük bir maslahattır. Kardeşiniz Sait Nursi Ya Erhamirrahim İsmi Azam hürmetine Nazif ve yardımcılarının defter hasenatlarına Zülfikar'ın harfleri ad edince hasenat yazdır. Onları firdeste mesud ile Amin, amin, amin Said Musi. Bismi subhane Bu acip asırda ehli iman, Risale-i Nura ve ehli fen ve mektep muallimleri asa Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar. Evet mesela, İrcaz-ı Kur'aniye bahsindeki ekser ayetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde İrcaz'ın lemaları ve Kur'an'ın güzel müddeleri ispat edilmiş Umun Misale-i namına sahip Mursi. Dördüncü seyir. 29. mektubun sekizinci kısmının ikinci remzi. Kendzül Arş'ın birinci müddet Kur'aniyesi gayet muazzam fıkaytının küçük bir fihristesi olduğundan aynen dercedildi. Şöyle ki bir rivayette ism-i azam olan Allah'ın en mühim harfi olan baştaki elif umum Kur'an'da çok sırlara medar olarak 40 bin gelmesi ve İsmullah'ın eliften sonra Lam Elif suretindeki Lam Elif 19 bin olan meşhur adedi göstermesi ve İsmullah'ın ahirinde olan H yine mecmu Kur'an'da yine 19 bin olarak ikisinin muvaffuk gelmesi ve yalnız Lam hesab 30 olduğuna göre ona muvaffuk olarak Kur'an'da 30 bin gelmesi ve yemin vaktinde İsmullah'ın başında bulunan Val bir hesapça 23 bin, diğer bir cihette 20 bin olarak hem Elif'in, hem Mimin, hem Lam'ın, hem He'nin 19 bin adetlerine ve Kur'an'daki yakınlarına muafık gelmesi ve İsmullah'ın başındaki elif lam ı tarif yani 70 bin olup Kur'an kelimatının mecmu adedi olan 70 bin adedine muvafık gelmesi hem İsmullah'ın kasem vaktinde başında bulunan ve iki kardeş gibi 11 bin, 10 bin olarak muafık gelmesi hem ahir huruf, heca ve Nida vaktinde denildiği vakit İsmullah'ın başında bulunan 20 bin 900 ve bir cihette 19.000 bin küsur olmakla hem lamın hem heynin hem wavın adetlerine ve Kur'an'daki 19 binlerin yakınlarına muafet gelmesi ve Lafsullah mecmu Kur'an'da 2000 küsur, bin kusur ve lamı 19 ve heysi yine 19.000 bin mecmu 40 bin olup baştaki elifin 40 bin adetine muafet gelmesi hem İsmallahın vurufatından başka olan cin makam ebcid üç Kur'an'da üç gün gelmesi. Ha, Hece'de Cim'in kardeşi gibi yine üç gün gelmesi. Dal, Ebced'de Cim'in kardeşi olup yine üç gün olarak birbirine muvaffuk gelmesi. Hem Ebced'e itibariyle yüksek makamda bulunan ve fesahatça bir derece ağır olan F, Sad, Bad, Gayın, H, Vel, her biri Kur'an'da ikişer bin gelip birbirine muvaffuk gelmesi. Ve Sad'ın güzel ve hafif bir şekli olan Sin, Üç kişine münasebetler 3.330 olup, latif sırları iman edecek bir surette gelmesi ve tızı iki kardeş gibi, tızıdan daha hafif olduğundan 1.200, zı onun kız kardeşi gibi nisf olarak 600 gelmesi, f ebcedi hesabıyla 80 olmasına göre Kuranda iki sıfır zammıyla muafuk olarak 8.000 gelmesi. Her biri Kaf ayın, dokuz bin gelerek manidar birbirine muafık gelmesi, Kur'an kelimesinden en birinci harf olan F, altı bin olarak, Kur'an'ın mecbur ayatının altı bin adedine muafık olarak gelmesi, Mim, imni, sarfça, B yerine geçmesiyle iki B kadar ve Mim'in makamı ebcedisinin yarısı kadar yirmi bin gelmesi, nun ebcedi makamı olan ellinin yarısı hükmünde olan yirmi altı bin gelmesi gibi, tevafukatın muntazama 19 defa gelmesi kelimesi kelimesiyle hatime verilen muntazam tevafukat elbette ve elbette ve herhalde Kur'an'ın hurufatında dahi mühim bir cübey icazın bulunmasına işaret ve hem o hurufatta harikulade muntazam çok miktarlar ve sırların bulunduğuna delalet eder. Hem hurufu kuranın her biri 10 adetten 10.000'e kadar sevap meyvelerini vermesine liyakatına ve kabiliyetine şahadet. Hem hurufu Kur'aniyenin tebdiline çalışanların nihayet derecede belaet ve hasaretlerine takbi delalet. Hem hurufu Kur'aniye aynen kelamatı gibi kasbi bir intizam ve manidar bir vaziyete tabi olduğuna katli işaret ettiğini, aklı olan kabul etmeye ve kalbinde gözü olanları görmeye mecbur eder. Görmeyen köldür. Kabul etmeyen kalpsizdir. Kat yumkiru'l mardu ve'ş-şems ramet ve yumkiru'l kemu tamul ma'i min sakam gözlerindeki hastalıklarla bu hakikat güneşinin ziyasını görmezler ve dillerindeki marazla a bu hayat olan şu tatlı suyun lezzetini hissedip tatmazlar. Subhaneke la ilme lena illa ma emtena inneke'l azizü'l hakim. Rabbena la tuahidna in İkinci remzin mühim bir seyli. Yine Kenzül Arş duasının feyzinden gelen ikinci nükte-i tevafukiyedir. Bu nükteden numuna için üç misal. Birinci misal. Süver-i Kur'aniye'nin adet-i hurufatı, üç binde tevafukatı pek harika ve mucizanedir. Mesela en kısa sure olan Sure-i Kevser'in hurufatı, cedi makamı 3000 bin olmakla, hem Sure-i Yasin'in üç bin i hurufuna, hem sure-i Furkan'ın 3000, hem sure-i Sina'nın 3000, hem sure-i Safat'ın 3000, hem sure-i Sad'ın 3000, hem sure-i Rad'ın 3000, hem er Rum'un 3000, hem Zuhruf'un 3000, hem sure-i Şuara'nın 3000, hem İbrahim'in 3000 bu surelerin 3000 hurufatına tevafuku ve 11 surenin bu üç binde birbiriyle muvafakati ve mutabakatı bir bedahat tesadüfü olamaz. Belki İrcansu Kur'an'ın bir şûrasıdır ki, hurufatı serpilmiştir ve yıldızlamasıdır. Hem en kısa sure olan Sure-i Kevser'in hurufunun makam-ı ebcedisi olan 3000 adediyle en uzun sure olan El-Bakara'nın ölçü, yani kelam hükmündeki kelimatının 3000 adedine ve Ali i hakiki kelimatının 3000 adedine ve Sure-i kelimatının 3000 adedine tevafuku Elbette kör tesadüfün işi değil ve rastgele ve şuursuz ve ittifaki bir vaziyet olamaz. Belki sırr-ı bir cilvesinin şua ile bir imtizamdır. Böyle büyük tevafukatta küçük kusurak, münasebatı tevafukiyeyi bozmadığından nazara alınmadı. İkinci misal, sureyi inna İnnâ fi fî leyretil kadr. bir tevafukundan bahseder şöyle ki, Sure-i Kadir'in 120 harfi var. Gayri ı hemze sayılmazsa 114 suver-i Kur'ani'ye tevafukla işaret eden 114'tür. İşte bu adetle İnna enzelnahu kendi ile beraber 10 surenin grufâtının adetlerine ve 10 surenin kelimatının adetlerine ve 10 surenin ayetlerinin adetlerine tevafuku herhalde şorsuz, hikmetsiz tesadüfün işi olamaz. Belki manevi ve lafsi bir mucizesi Kur'an'ın bir şu'ağı hurufata aksedip tanzim ile yavuzlanmış. İnna enzalnahu ile beraber Duha, Elem neşrah leke, zilzal, Tekasür, Maun en evvel nazil olan Mısır evvel Alak vekin El-Kari'a ve hümeze olan o surenin tevafuku bozmayan küçük bir sureattan kat nazar yüz adetinde tevafukları olduğu gibi Yine sure-i inna enzellahu tecir, abese, nürselat, büruc, mutafsitin, inşikak, naziat, nebe, münafikun, cuma olan on surenin yüz küsur adedi kelimatına yüzlükte malidar tevafık etmekle beraber yine inna enzellahu hurufatı sure-i isra, kef, aha, yusuf, hut, yunus, nahim, enbiya, müminun, tevbe, Maide olan on surenin her birinin yüz küsur adet ayetlerin manidar tevafukları ve bu surelerinde bütün tevafuk acı ve birbiriyle tevafukları içinde binler tevafuk bulunduğu halde hiç mümkün olur mu ki tesadüf içine girebilsin? Hiç mümkün müdür ki bu ittifakın uçlarında mühim nükteler, işaretler bulunmasın? Üçüncü misal. Sure-i İhlas'ın Ebced-i makam 1003'tür. Böyle büyük yetunlardaki tavafuka zarar vermeyen küçük bir surattan takla nazar, sure i Nur, Hac, Enfal, Nahil, Isra, Kehf, Enbiya, Müminun, Zümer, Yunus, Neml, Yusuf, Şuara, Baha olan 14 surelerin her birinin bin küsur kelimatı adetlerine tevafuklu ile beraber, Hurufciyetinde Sure-i Sebe, Hatta Mümtehine, Sure-i İnsan, Toğul, Secde, Zariyat, Rahman, Tahrim, Talat, Duhal surelerinin her birinin bin küsur adet huruflarına manidar tevafuk. Elbette bir sülüsü Kur'an addedilen Sure-i İhlas'ın hikmettar bir nüktesidir ve bu tevafukun bir sırrı azimi var ve şuursuz, hikmetsiz tesadüfün işi değildir. Belki şu ı icaziyenin in'ikasıdır. Üçüncü demiz olan, üçüncü nükte-i en evvel nazil olan sure Alak'ın sırı ı tevafukuna dair dört letafet-i işaret ediyor. Her letaifinden küçük bir numune, birincisi, şöyle ki, en evvel nazil olan şu sure, Suver-i bir bir sesi hükmünde olduğu sırı ı tevafukla gösteriyor, şöyle ki, bu surede Hemze 45 defa tekrar ile Lam'ın 45 defa tekrarına tevafıkla beraber 41 surenin başlarına parmağını basıyor ve başlarındaki Elif'i gösteriyor. 16 defa tekrar ile Elif'in 16 defa tekrarına tevafıkla beraber 14 surelerin başlarındaki Ya parmağını basıp işaret ediyor. Lisan mana ile benden sonra bunlar gelecekler diye ifade ediyor. Bak, sekiz tekerrürüyle sinin sekiz tekerrürüne tevafuk etmekle beraber her ikisi sekiz surenin başlarına işaret edip onların tehristeleriyiz diye ifade ediyorlar. Haşiye yansındaki sin ismi hecaisiyle bulunmasından başı sinli surelerden sayılmış. Tı üç tekerrürüyle sadın 3 adedine tevafukla beraber üç surenin başına bakıyor ve haber veriyor. Vav altı tekerrürüyle kendi makam-ı ebcedisi olan altı adedine tevafıkla beraber Vav-ı Kasemiyye ile başlayan on iki surenin başlarına işaret edip gösterdiği gibi tekerrürü makamı ebcedisine barf edilse otuz altı olup Vav ile başlayan on altı surenin başlarında otuz altı Vav-ı Kasemiyye'yi göstermesi mühim esrara medar olduğunu gösterir ve bir intizamı gaybî tahtında olduğunu ispat eder ve Sure-i Alek en evvel gelmiş ve uzun surelerden haber vermiş ifade ediyor. Üçüncü letafetten küçük bir numune, şu Sure-i Alek'ın hurufatı 328 adediyle makam ebcedisi 999 olan Bismillahirrahmanirrahim ile beraber 1327 edip 1327'de müthiş hadisatın başlangıcı olan o tarihe gayet manidar nazar dikkat çelbedecek suretinde de tevafuku elbette tesadüfi olamaz. Çünkü madem Allah'ın gıyubun kelamıdır. Vala rabbil malayidsin illa kitabinnidin. Ne yaş ne de kuru hiçbir şey yoktur ki hat açık bir kitapta yazılmış olmasın. İşaret olunan kitabın mübinin bir nüshası olan Kur'an'da ...hadisat-ı âleme işaretler vardır ve kısmen göstermiştir. Hem madem en evvel nazil olan şu sure, mecmul Kur'an'ın bir nevi fiil listesidir. Hem madem Kur'an'ın intişar ve fütuhatına ve Kur'an'a ait hadisata dair âyat-ı kesire vardır. Elbette Sure-i Alak'ın hurufatının verdiği bu gibi haberler kastidir, tesadüften münezzehtir. Dördüncü letafetten küçük bir numune... Sure-i Kehf'in ayadı 111'dir. Kelimatı tefsir-i mikyas hesabına göre 1564'tür. Ayadı itibarıyla 29 sureye tevafuk ettiği gibi kelimatıyla dahi 39 sure ile yalnız 1000 adedine tevafuk ediyor. O surelerin 16'sının kelimatıyla ve 23 surenin de hurufatıyla tavafuk ederek Kur'an-ı tam mısfında olan Sure-i Kehf'in Mecmu-u Süver-i Kur'aniyenin takriben mısrıyla ittihad etmesi, İcaz-ı Kur'ani'nin şua'ıyla tanzim edildiğini gösterir. 29. mektubun 8. kısmının 5. remzi, Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i İzâca'e Nesrullâhi vel Feth, esrarından 2-3 sırrı tevafuk anahtarıyla açılmaya dairdir. Burada numune için birkaç müdde yazılacak birincisi. Tevafukun on adetten ziyade çeşit çeşit enva'ı var. Eğer tevafuk ayrı ayrı cihetten bir hadiseye baksa ve tevafuk etse ve makama mutabık ve münasib ve kelamın manasına muvaffuk ve müeyyet olsa o vakit o tevafuk işaret derecesine çıkar. O tevafukla şu ayet, şu hadiseyi işaret eder denilebilir. İşte bu kaideye binaen Sure-i Nasr'ın sırrı tevafukla işaret ve haber verdiği hadiselere aynen Sure-i dahi o hadiseye tevafukla parmağını uzatmış gösteriyor. Ve Fatiha suresi kezalik o iki surenin gösterdiği hadiseye bakıyor ve gösteriyor. Sure-i Alak yine o hadiseye işaret ettiği ve gibi ayetler aynı hadiseye mutabakatıyla işaret ediyor. Elbette böyle bir işaret ...salih bir delalet hükmündedir. İkincisi, madem Sure-i Nasır... Allah'ın ül kelamıdır... ...ve madem sebebi nuzulü... ...Fetfi Mekke'dir... ...ve nusreti i İslami'dir... ...ve madem sebebi nuzulü... ...ne kadar has olursa olsun... manay maksud maksut, kaideten am... ...hükmüne geçip... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...ihsan edilen umum fütahat... ...ve Nusretlerine şamildir... Ve madem bu manayı i maksudun cüz'iyatına işaretle müjde vermek ircazlı bir kelamın şanındandır. Ve madem bu surenin yuzulu vaktinde sahabeler müjde ilahi ile mesul oldukları halde Ebu Beka Sıddık ve Hazreti Abbas vefat-ı Nebevi'yi mana-i fehim ile ağlamışlar. Ama madem Ali bir kelamın hurufatı ve heyatı o kelamın manasına kuvvet vererek, teyit ederek o kelamın dereceği ulviyet ve mezayayı belagatı ziyadeleşir. Ve madem şu sure-i nasır, müteaddit vecihle, hurufları tevafuk münasebetiyle, Fütahat-ı Muhammediye'ye aleyhissalâtu vesselâm ve Nusret-ı Ahmediye'ye aleyhissalâtu vesselâm, parmak basar bir tarzda işaret verir. Elbette şu meskur esaslara göre bu misalede ve sair Rumuz-u Kur'aniye misalelerinde bahsedilen işareti gaybiyye, ve tevafukat-ı harfiye, yalnız münasebat-ı belagat ve letaif-i kelamiye deyinlerdir. Belki o tevafukat, lemaat-ı belagat ve reşahat-ı olmakla beraber, işaret ı Kur'aniye ve ihbarat-ı indendir. Ez cümle, Sıddık-ı an anh, Abbas-ı anh, ağlatan şu sure, ve stâfirhu nun, vağluna kadar 63 harf olarak ömrü nebedinin aleyhissalâhu vesselâm nihayetine tevafukla işaret etmekle beraber fesedbih bihamd-i rabbike ve stâfirhu cümleleriyle işaret edilen üç mühim vezaifi nübüvveti manasıyla gösterdiği gibi 21 harfle o zamana 21 sene o vazifeyi ifa ettiğine ve iki sene kaldığını ima ederek Sıddık'ın radıyallahu anh ağlamasına gizli bir sebep olmuştur. Ve surenin 105 harçıyla Fütuhat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam 105 senesinde şak ve gardı tutacağını işaret, tesebbih bihamd rabbik makam-ı ebcediyle 428 senesinde terakkiyat maddiye ve maneviyenin derece-i 428 senesinde ve maneviyenin derece kemallerine işaret etmekle beraber الناس يدخلون كدين cümlesinin makam-ı olan 1222'ye kadar o fetuhat-ı kuraniye ve nusret-i diniye devam edeceğine ve ondan sonra bir derece tevakkuf ve tedenniye başlayacağına tavafukla işaret eder. Hem az cümle. Şu surede kufuratın tekraratının adetleri manidardır. Şu sure-i Nasr'ın mevzu olan fetih ve nusretin cüziyatını işaretleri vardır. Mesela iki kardeş olan Lam, Ra sekiz tekerrürüyle feti Mekke'ye parmak basıyor. Val, yedişer tekrarıyla yedinci senesindeki Sulhuday diye neticesinde feti Mekke mukaddemesi olan galibane Hacc peygamberiye aleyhissalatü vesselam işaret ettikleri gibi sair kurufatıyla Meşhur Fütuhat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam, Sule-i Kevsere ve Alata muvafık olarak işaretleri var. Ez cümle, Besmele ile beraber, İdâ Enesullah 8 sekiz ve kilimesinin sekiz harfiyle ve ayetteki Ra'nın sekiz tekerrürüyle ve Lam'ın yine sekiz tekerrürüyle bu surenin sarahatla beşaret verdiği Hek-i Mekke'deki nusfek tarihi olan 8. Semi Hicriye'ye tevafuk sığıyla işaret ettiği gibi ve estağfirhu'ya kadar olan 14 kelimatıyla velfethudaki te, te, ha'nın 14 adetleriyle ve idaca Enesullah cümlesinin 14 harfiyle hem nasrullahi velfeth fıtrasının 14 harfiyle 14. Semi Hicriyesindeki tek bir Şam'da ihsan edilen nusret Harika tarihine tevafuk sırrıyla işari, beşaret eder ve hakezar. Bu surenin bu nevi tevafukatı ve mezayay-ı çoktur. Fakat maat bu beşinci risale remziyle üç bat olarak niyet edilmiş iken bazı ahval ruhuye sebebiyle yalnız birinci batın sekiz meselesinden üç mesele yazıldı. Perde indi, mütebakısı kaldı. Yirmi dokuzuncu mektubun sekizinci kısmının altıncı remzi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel keyfer. Çok esrarından tevafuk sırrıyla münasebetler birkaç sırrına dairdir. O esrar sarihen gösteriyor ki, İnna a'tayna tek başıyla bir mucizedir Numune için letafetlerinden iki üç müddelere işaret etmek münasiptir. Birincisi, Sure-i Kevser'de mevcut hurufatın tekerrürleri birden dokuza kadar, yani el ikişer, üçer, dörder ta dokuza kadar muntazaman bulunmasıyla beraber yirmi sekiz urufu eden mevcut olan on dokuz harfin içinde ikişer kardeş olan ikişer harften en güzelini ve lisanı en hakiyetini almasıdır. Şöyle ki ra z'den ra var z yok sin şından sin var sin yok sat dat'tan sat var bat yok tı z'dan tığ var, zı yok. Gayin ayından, ayın var, gayin yok. Fe gafdan, var, gaf yok. Nun minden, nun var, mim yok gibi. Zarif ve muntazam ve manidar bir intihap olduğu gibi. Mecmu hurufu besmeleyle 65 olup, hüveyi ifade eder. Besmelesiz hurufu vakti huzurine işaret ediyor. İkincisi, şu sure-i dair e daireceğimizde 13 defa 13 rakam ile beyan edilen sırvın hülanası şudur ki Fatih içerie de 13 Eliflam ile 13 meşhur suveri Kur'an'ı olan 7 altı Eliflam Ra'nın mecmu adedine tavafıkla 13 ile Eliflam 13 surenin başlarına işaret edip parmaklarına bastığı gibi ve Fatihada bulunan 15 15.000 ile ve hamimler ve bir ile 15 surenin başına işaret edip minlerine parmağını bastığı misille Kur'an Fatihada Fatihah suresi de minleric olduğuna sırrıyla sureyi keser dahi 13 elifle Fatihanın 13 eliflamı gibi 13 parmakla 13 meşhur surelerin başlarına parmağını basıyor ve kendi de küçük bir Kur'an olduğunu gösteriyor üçüncüsü. Kevser kelimesi, kutsi, cami, külli, nurani bir kelime olduğundan manayı lugaviyesi olan hayr kesirden ve ukredi bir havz-i ve manevi bir havz-i kevser olan Kur'an'dan tut, ta hayr-i kesir masadak olan Resul-i Ekrem Vesselam'a iğta edilen bütün hedaya-i rahmaniye ve fütuhat-ı rabbaniye ta fethi mekke ve fethi beyt-i mukaddesi Fethişan ve Fethi İstanbul'a kadar manaları olduğu gibi, o manalara da işareti var. Mesela, Ab-ı Zemzeme-i Kur'aniyenin menbaı ve Havz-ı olan Mekke-i 8. senesindeki tarih fethine harflerin 8 adediyle ve mütekerrirlerin yine 8 adediyle ve Elif'in 8 tekerrürüyle ve Nun'un 8 tekerrürüyle ve İstanbul'a işaret eden kel 8 sekiz partiyle tevafık sırrıyla ve beş defa sekizlerin ittifakıyla tavafuku şu fütuhatı Sure-i Nuraniye'de elbette tesadüfi olamaz. Belki tevafık edilen kusmi bir işarettir. Dördüncüsü, madem kel bir külliidir, bir ferdide İstanbul'dur ve madem bu sure fütuhat İslamiye'ye ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ihsan edilen Atiye-i haber veriyor. Ve madem El-Kevser'in makam ebcedisi 757 olup, Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa komandasında eller tabiri edilen 40 kahramanın şahit olmasıyla İstanbul'u hükümet-i İslamiye akbi altına girmeye ve fatihasını o tarihte 757'de muhasara ile okumuştur. Ve madem Kevser kime verildiğini ifade için اِنَّا اَعْتَيْنَا'daki kâf niçin verildiğine delaleten, فَسَلِّدَكِ فَيْزَمِّيْنَا 857 adediyle Resul-i Ekrem Vesselam'ın vekili olan Sultan Fatih'in eliyle daire-i İslamiyet'e ve bir mescid-i ekber ve bir salat-ı ekber olarak 857'nin tarihine tevafuk ediyor. Elbette bu sure şu kevser, Hilafet-i İslamiye'ye sarahatayatın, işaret eder denilebilir. Ya Rab, bi sirri suretil kevter, ve bi hürmeti sahibi kevser, eskina min ma'il kevser, fi yevmil haşi amin. 29. mektubun 8. kısmının 8. remzi, fihriste-i rumuzat semaniye, 4 küçük surenin gayet muhtasar olarak hurufatlarına ait letaifi kevafukiye, ve işarat gaydiye dairdir. Kur'an-ı mucizül beyanın hakaikında ve meanisinde ve ayatında ve kelimatında ve nazmında müteaddet vücuh icaziye ve esrar-ı kutsuya bulunduğu misilli hurufatında dahi çok lemat-ı icaziye bulunuyor. Hatta hurufunun vaziyetlerinde çok işarat-ı âliye ve tekerrür adetlerinde çok münasebatı ı latife-i vardır. Hatta denilebilir ki huruf Kur'aniye, nasıl ki her bir harfin sevabı ondan bine kadar hasenat meyvelerini veriyor, öyle de. Her bir harf çok işaret meyvelerini veriyor, çok meanileri de ifade ediyor. Adeta Kur'an hurufatı muazzam ve mütenevi ilahi şifrelerdir. Ez cümle, Sure-i İhlas'ın makamı ebcedisi 1003 olmakla, hem 1003 Sure-i İhlas, bir katmayı i İhlasiye'ye ve hem Mufassal bir isme azam olduğuna Hem üç defa tekrar ile Küçük bir katme-i Olmasına, hem üçer defa Tekrarının efdaliyet azimesine Hem Bismillahirrahmanirrahim'in Müşedded Ra 2 Ra sayılmak şartıyla Bir cihetle Makam-ı Ebcedisiyle Tevafuk ile bin besmele Bin ihlas gibi isme azamın Mufassalı olduğuna işaret ettiği gibi hafıyla çok esrara bakar. Hem Kur'an'ın dört esasından en büyüğü olan tevhidi, altı cümlesiyle tevhidin altı mertebesini ispat ve altı enva-ı reddederek, her bir cümlesi öteki cümlelere hem netice, hem mukaddime olduğu cihetiyle, sure-i iflas içinde otuz sure-i iflas kadar müteselsiz bürhanlarla müdellel otuz sure münderiş olduğundan bu küçük sure ne kadar muazzam bir bahri, tevhid olduğunu gösteriyor. Hurufatının latif münasebatını buna kıyas ediniz ki, içinde elif 5, val 5, dal 5 olarak birinin tevafuku ve lafzullahın 5 harfine tevafuku ve mecmu hurufu 67 olup, lafzullahın makamı ebcedisine tevafuk etmekle, manen makamı ebcedisiyle dahi, Allah dediği gibi H4, Mim 4, Bal 4, Tenvin, Nuh ile 4 olarak birbirine tevafuku. Ve surenin 4 ayetine tevafuku, letafetini ve intizamını gösteriyor. Sure-i Felat, hurufatının intizamı, çok işaretli olduğunu gösteriyor. Ez cümle, Elif 6, Lamb 6, Gaf 6 olarak birbirine tevafuku, Besmele ile 6 adet ayetlerine muvaffakatı 6.666 olan Ayat-ı Kur'aniye'nin dört altılarına gizli ima etmek bu sırlı surenin şehnindendir. Sin 3, Şin 3, Dal 3, t 3 olarak birbirine tevafuku ve surenin hurfatı 99 olmakla, 99 Esma-i İslam'ın adedine tevafuk sırrıyla, bütün Esma-ı İsmâ ile bir istiaz-i camia hükmünde olduğunu ima etmekle beraber hurufatının ebced-i makamı olan 10.200 bin küsur olmakla Fatiha-i Şerife hurufatının makamı ebcedisi olan on bin adedine dahi tevafık etmesiyle her bir sure umum surelerle münasebetler olduğunu ima etmesi intizamını ve işaretli olduğunu gösteriyor. Sure-i Nas bu Rufatı, noktasında gayet muntazam. Birden 12'ye kadar terakki ediyor. Mesela Gaf 1, H2, H3, Y4, R5, Min 6, Gav 7, Nun 9, Sin 10, Elif 11. Lam, Sure-i Lam'ı gibi 12 olması muntazam bir letafeti gösteriyor. Kur'an'ın şu en ahir suresinin hurufatı 104 olmakla suhuf ve kütüb-ü enbiyanın 104 adedine tevafuku kuran Hakim suhuf ve kütüb-ü enbiyanın esaslarına cami olduğuna en ahir ki surenin hurufatıyla gizli bir ima ettiğini gösteriyor. Fatiha-i Şerife hurufatının ebced hesabı olan 10.212 adedi. Mecmu Kur'an'da B'nin 10.000 ve hem T'nin 10.000 adedi tekrarlarına tevafıkı. Hem Fatiha'nın 10.000 adedi, 7 adet ayetine dert edilmesiyle mecmu-u kelimat-ı Kur'aniye adedi olan 70.000'e muvafık gelmesiyle ehli hakikat indinde muhakkak ve hadisçe musaddak olan Fatiha, Kur'an kadardır. Ona müsavidir. Kur'an, Fatiha'da münderiştir. Ve seb'al metani ve'l-Kur'an'ın muazzam Fatiha'dır diye olan meşhur hükmün ispatını ima edip ihtar eder. Süveri Kur'aniyenin başlarında olan mukattaat-ı huruf gayet manidar ve esrarlı bir şifre-i ilahiye olduğu gibi Fatiha hurufu belki Kur'an'ın umum hurufatı kussi ve ayrı ayrı mütenevi dinler ilahi şifreler olduğunu Rumuzat-ı Semaniye ile dikkat edilse hissedebilir ve bilhassa Fatiha-i şeritenin hurufu daha zahir ve nurani bir şifre-i ilahiye olduğunu ehl-i keşif görmüşler ve emareleri de vardır. Ez cümle. Besmele ile Fatiha'daki hemze 18, Besmele'nin makamı ebcedisine, inziman ile 18 bin alemin adedine tevafık sırrıyla her bir elifi, bir alemin anahtarına imadan hali olamadığı gibi hemze ile sakin elif, 30 olarak 30 cüz Kur'an içinde münderiç oldu. Ve besmelesiz hemze 14 olmakla şu seb-ül mesani, seb-al mesani'nin mesna olan 7 adet ayatını göstererek iki defa nuzulüne ve namazda tekerrürünü ima ettiği gibi sakin elif 13, lam 23 olup Fatiha'nın bir hesabı ile 36 kelimelerine tevafık sırrıyla Beş farz namazda ve revatibinde ve revatib hükmündeki iki rekat teheccüd namazında 24 saat sarfında 36 defa Fatiha'nın tekerrürüne ima etmek bu kutsi şifre ilahiyenin çeninde olduğu gibi Besmelesiz Lam ile Elif ikisi 30 olup Lam'ın eccedi makamı olan 30'a tavafuk ederek Besmelesiz Fatiha'nın 30 kelimatına mutabakat ve 30 cüz'ü Kur'an'ın adedine tevafuk sıvıyla 30 cüz'ü Kur'an'ın esasları Fatiha'da bulunduğuna bu kutsi şifre-i ilahiyenin olmakla beraber Lamın 23 adedi nuzul-u vahyin 23 senesine tevafuku elbette böyle bir kutsi şifrenin işaretidir denilebilir işte Fatiha'da elif nam lafzı, bu vaziyeti gördüğü gibi 13 elif nam ile 6. Remzin fihristesinde beyan edildiği gibi 13 elif Lam ile en meşhur Süveri Kur'aniye'nin elif Lam ile başlayan 13 surenin başına tevafukla işari mucizanı ifade ediyor ki Kur'an bendedir, ben onun fihristesiyim. Fatiha'daki B5, H5, a 5 hem birbirine hem 5 parza hem 5 erkan İslamiye'ye ve Lafzullah gibi Fatiha'nın ekser kelimelerinin beşer harflerine ve Fatiha'da beş Esma İslam'ın adedine tevafukları hem dal 4 val dört, dört rekat namazda dört Fatiha vücubu ve dörtlükle iştihar eden çok mühim İslami dörtleri ima etmek T3, Kaf 3, Sin 3 olmakla T3 defasıyla 1200 adet ederek Kur'an'ın 1200 sene kadar galibanı vaziyetine ve sonra tedafi'i vaziyetine girmesine, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ ayetinin makam-ı ebcediyle verdiği habere tevafuk sırrıyla işaret etmek, bu kutsi şifre ilahiyenin şeemindendir. Çapın üç tekerrürü makam-ı ebcedisine zannedilse, 23 olup nüzul-u vahyin 23 senesine tevafukla ima etmek, Sim eccedi makamı 60 olup, 3 tekerrürü 3 olarak zammedilse, Mehbit-i vahiy olan zatı ı Nebeviye'nin aleyhissalatu vesselam ömrüne tevafukla ima etmesi, sahil işaratın te'idiyle elbette kabul edilir. Besmelesiz Sim 2, Sab 2, Dab 2, Tı 2, Gayim 2 olarak birbirine tevafukla beraber, Fatiha'da Besmene ile beraber iki defa Lafzullah, İki kere Rahman, iki kere Rahim, iki kere İyyâke, iki kere Sırat, iki kere Aleyhim, ikişer adetine ve Seb'ul Mesâni'nin manasının ile beraber, Fatiha'nın iki defa nüzulünü ve Kur'an'ın hem evvelinde, hem ahirinde, iki kere Vücûb-ü ve her umuru hayriyenin hem başında, hem ahirinde, iki kere Sünneti kuraatını kıraatını ima etmek bu kutsi ve parlak şifre ilahiyenin şehrin bendir. İşte Fatiha'nın binler esrarından yalnız hurufatına ait bin esrarından böyle bir numune olursa o Fatiha ne kadar muazzam bir hazine-i esrar olduğunu kıyas edebilirsin. Ve Ümmet-i Muhammediye aleyhissalâtu Vesselam bütün namazlarında Fatiha okumasının hikmetini fahmet. Allah'ın hürmeti Fatiha اِجْعَلْ فَاتِحَةَ اَعْمَالِنَا ve الْفَاتِحَةَ وَجْعَلْ حَاتِمَةَ الْفَاتِحَةَ اَعْنِي اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Rumuzat-ı Semaniye'yi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş hem de benim eski mahfuzatıma itimat ederek takribi iki mityas yaptım. Onun ile hem eski ulemanın kısıtlarına binaen hurufat Kur'aniye'nin ihrcaz cihetinde esrarımı yazdım. Sonra da meşhur Hamusul Luga sahibi Mecduddin Firuz Abadi'nin el-Nikyas namındaki tefsir meşhuru ve makbulü, hurufat ve kelimat-ı Kur'an'iye dair beyanatına baktık. Yüzde bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız 5-10 yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptık. Bizimki doğru, onunki matbaaların sahibi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekunlardaki tevafuklara küçük kusuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur'an'ı, bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letayt icaziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribi nikahlarımla ve mahfuzatımla ve eski alimlerin hesaplarına ve Kenzül Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim Hizb-i de. hem tefekkür-ü sa'ah bir saat tefekkür sırrı hem külli bir ubudiyet bulunduğundan şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur'un Hizb-i Nuri isimden bir kısmını ve Cevşen ülke birden dahi bir kısmını okurken gördüm ki kainatın envaını ve alemlerini 29. mektubun ahirki kısmı ve Allah, nuru al Allah, yerlerin ve göklerin nurudur. Ayetinin beyanında, seyahatı kalbiyle kalbiye ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir alemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğün gibi aynen ve daha başka bir şekilde cevşen ülke bir ve risale-i nur ve hiz bir nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor Zulmat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli galaletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainat-ı envaıyla pamuk gibi handaç ediyor, taraklarla tarıyor müşahede ettim. Ehli galaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envarı tevhidi gösteriyor. Ez cümle. İki gün evvel isim hakem nüktesini okuyan bir nakşibendi dervişi güneşin ve manzumesinin bahsini risale-i ve mesleine belki tatbiiğini anlamamış demiş bu da ehli fen ve kozmografyacılar gibi bahseder tebeh etmiş yanımda ona okundu ayıldı bu bütün bütün başkadır dedi demek kozmografyacılar gibi ehli fennin en son ve geniş noktayı istinatları ve medar-ı gafletleri olan perdelerde nur ahadiyeti gösteriyor. Orada da düşmanlarını takip ediyor. En uzak tahassüngahlarını bozuyor. Her yerde huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe kaçsa o ne O bir soba, bir lambadır. Odununu, gaz yağını veren kimdir? Dil, ayın başına vurur. Hem kainatı baştan başa aynalar hükmünde tecelliyat esmayamaz hariyetlerini öyle gösteriyor ki gafletin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mani olmuyor. ehl tarikat ve hakikat gibi huzuru daimi kazanmak için kainatı ya nefretmek veya unutmak daha hatıra getirmemek değil. Belki kainat kadar geniş bir mertebe huzuru kazandırdığını ve geniş ve külli ve daimi kainat müş'atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm. Daha var fakat şimdi bu kadar yazdırıldı. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Sabri'nin tabiriyle Risale-i Nur'un zülfikarı olan Hizbul Ekber-i Nuri, El-Hak, memurumuzun tevkinde gayet parlak ve güzel ve dikkatli ve sıhhatli ve yanlışları pek az bir tarzda Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle vücuda gelmiş. Hafız Ali Tahiri, Hafız Mustafa bu vazifede el Hak'tan çalışmışlar. Risale-i Nur'un eline bir elmas kılıç verdiler. Kardeşlerim, bu kutsi hediyeniz bu şehre girdiği aynı zamanda daha biz haber almadan memleketimizde talebeler bir kitaba başladığı zaman Kürtçe meftihane namında bir ziyafet verdiklerine tam bir misal olarak Risale-i Nur'un beş talebesi ayrı ayrı köylerde ne biz ne onlar ustadan haberimiz yokken dünya bu kutsi kitabın meftihanesi olarak her biri ayrı ayrı taamdan mürekkep bir küçük ziyafet mev'inde getirdikleri Hiçbir sebep yokken bütün bütün adete muhalif bir tarza o beşlerin bu noktada ittifakı ve tevafıkları. Beşimiz ben, emin, feyzi, hilmi, tevfik, kan karar verdik ki. Tesadüf katiyen imkanı yok. Demek buradaki medrese-i nuriye'nin meftihanesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından bir kerameti nuriye'dir. Hem 30 günden beri ve İnebolu'dan her hafta bir iki defa geldikleri halde, hiç biri gelmeden birden sebepsiz bir hastanede talebe üç günde yayan olarak Hizbul Ekber'le beraber geldi. İkinci gün dünya onun için gönderilmiş gibi. Matbu Hizbul Ekber-i Nuriye'nin bir kısmını aldı.